Seba Şahin. Can Ökten anlatıyor. Tanpınar'ın tamamlanabilir vakitsel zaman anlayışı. Tanpınar'ın e, ne içindeyim zamanın isimli şiirinin ilk dörtlü üzerine e, birkaç bir şey söylemek isterim. E, yorumda bulunmak istiyorum. Ne içindeyim zamanın şiirinin başını hemen hatırlayalım. Hepimizin bildiği, ezbere bildiğimiz şey ama olsun. Yani tekrar etmekte yarar var. Ne içindeyim zamanın ne bir bütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Sonra devam ediyor o. Neticede de masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim diye bitiyor. Şiirin kendisiyle ilgili yorum yapmayacağım burada. Şiirin bu ilk dört Satırından, dizisinden oluşan ilk dörtlüğünü bir düşünme vesilesi alıyorum kendime. Değil mi? Ee, oradan bir e, şey alıyorum. Adımlar atmak isterim. Bu besbelli ki e, zamanla alakalı bir şey. Zamanın içinde olmak, zamanı aşmak, zaman tarafından kapsanmak ama zamanı da kapsamak bakımından bir e, şiir anladığım kadarıyla. Ve mavi masmavi mavi bir ışık ortasında yüzmekteyim denilince de burada herhalde bir e, huzura, bir e, tamamlanmışlığa, ikmale işaret ediyor gibi e, anlıyoruz. Bununla ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Benim burada kısacık da olsa değinmek istediğim şey şu, zaman konusunu nasıl ele almaktayız, nasıl ele almalıyız, zaman üzerinde konuşulabilen, Tartışılabilen bir şey midir acaba? Zaman bir şey midir? Diye düşünüyoruz. Türkçe'de başka dilerde olduğu gibi Türkçe'de de bütün bu fenomenleri ifade etmek için zaman diye bir sözcüğü kullanıyoruz. Bu öyle bir sözcük ki bir üst başlık bunun altına vakit, an, süre, mühlet ve benzeri pek çok Temporal sözcükler, temporaliteyi, zamansallığı ifade eden sözcükler bütün bu üst başlığın altında toplanıyorlar. Birinci sorum benim şu olur düşünmek için. Yek geniş bir anın parçalanmaz akışında dediğimizde hem bir bütünlük söz konusu burada hem bir akış söz konusu. Hem de bir an söz konusu. Bunun tamamı da yekpare olarak ifade ediliyor. Yani burada bir de geniş tabii. Yani burada bir, iki, üç, dört, beş tane e, zamanı nitelendiren ama zamanın farklı veçelerine işaret eden e, sözcükler var. E, zaman Türkçe'de başka dillerde de olduğu gibi demin söyledim onu. Bu yüzden pek çok anlamı bünyesinde barındıran bir ifade. Günümüzde zaman dediğimizde genellikle yani öğrencilerle falan konuştuğumuzda önün derste akıllarına ilk gelen şey hep işte kronolojik zamandan hep bahsediyorlar. Vakit dediğimiz bizim aslında daha istabetli söylemek gerektiği gerekirdi ama e, gündelik kullanımda zaman denilen şey e, işte saatlerin gösterdiği zamandan bahsediyorlar. Genellikle ya o takvimlerin işte haftanın günün değil mi? Yani dünya ile gök cisimleri arasındaki açının oluşturduğu gidişatı gösteriyor veya bir mekanik cihazın süratini gösteriyor. Yani kolumuzdaki veya masamızdaki saat ile işte güneşin ve ayın dünyayla oluşturduğu açılardan hareketli bir süresel, temporal, ifade olarak zamanı kast ediyor öğrenci ya da, ya da normalde biz biz de öyle işte üzerine hani çok fazla ihtimam göstermeden konuştuğumuzda itina göstermeden konuştuğumuzda bunu ifade ediyoruz. Zaman bu değil tabii sadece. Yani zaman bu ama sadece bu değil. Bu zamanın vakit yönü, temporalite yönü. Bunun akış halinde olduğu, bir bütün oluşturduğu ama yine de bir takım momentlerden, anlardan meydana geldiği, bunun geniş olduğu, yani içine pek çok şeyi alabildiği, parçalanmasının mümkün olmadığı, yani anlar fotoğraflarını çeksek tek başına duramayacaklar. Bunlar birbirleriyle düğümlenmiş olarak gidiyor bir tren katarı gibi. Değil mi? Gidiyor. Ama bu bahsettiğim gibi ya da bahsetmeye çalıştığım gibi şeyin ne? zaman mefhumunun, zaman kavramının, fenomeninin Sadece süresel, vakitsel yönünün nitelendirmesi. Bununla tüketebiliyor muyuz zaman tartışmasını? Bununla tüketemiyoruz. Çünkü zamana dair örneğin Alman filozof Kant'ın söylediği, ifade ettiği bir şey var. Zaman bunun dışında, bütün bu konuştuğumuz şeylerin dışında bilmemizin, bilme işlemimizin, anlama yetimizin işlemlerini yürütebilmesi için gerekli olan, Uzay ile birlikte gerekli olan bir form mesela. Yani anlama yetimizin, görümüzün bir formu olarak zamanı mesela Kant ele almıştır. Burada zaman artık bu temporalite unsuruna sahip değil. Zaman burada bizim, şimdi 1781'de söyledi bunu. Günümüz terminolojisini kullansak şöyle derdi herhalde. Bizim beynimizin bir bilgi üretmek için işlem görürken zaman diye bir forma ihtiyacı var. Zaman burada akıp giden, bizim dışımızda olan, ne bileyim bütün olan, geniş olan bir şey değil. Zaman burada beynimizin operasyonlarını icra edebilmesi için bir arka plan gibi bir şey. Hep bir şeye sıralıyor mesela beynimiz her şey. Önce bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu. İlk önce şunu yapıyorum, sonra bunu yapıyorum, sonra bunu yapıyorum. Yani bizim bilgisel yetilerimiz, Kant'ın büyük keşfi, zamanla ilgili bir formal yapıya sahip. Dolayısıyla biz zamandan bahsettiğimizde, zamandan bahsettiğimizde sadece işte bu temporal, vakitsel, akış ve bütün gibi şeyleri değil, aynı zamanda ikincisi olarak Kant'ta, kognitif bir form olarak karşımıza çıkıyor. Bunu mesela pek çok zaman yorumlarında bunun farkında olmadan konuşabiliyoruz. Üçüncü bir boyut daha ekleyeyim bu tartışmalara ve böylece yavaş yavaş sunuşunda, kısa sunuşunda sonuna doğru geleyim. Üçüncü bir boyut da şu, bunu da mesela yine Alman bir filozof olan Heidegger'den 1927'de yayınladığı Varlık ve Zaman isimli kitaptan bahsederek zamanı bir göstereyim. Burada da zaman eksistansiyel bir boyuta sahip, varoluşsal bir boyuta sahip. Heidegger'in çok ilginç bir tespit olarak karşımıza çıkan bu şeyi analizi şu Heidegger insanların varoluşunun zamansal olduğunu, ama deminki bahsettiğim gibi bir temporalite zamansallığı değil, yani vakitsel bir zamansallık değil, yahut Kant'ın bahsettiği gibi bilişsel bir form olarak değil, ne olarak? Varoluşsal bir sonrasallık olarak karşımıza çıkıyor. Biz insanlar zannedilenin aksine, örneğin, Tanpınar'ın zannettiğinin aksine geniş bir anın akışında yer almıyoruz. Biz esas itibariyle bitimsiz bir sonranın peşinden gidiyoruz. Hep. Yani i̇nsan varoluşunun varoluş olması. Buna Dasein diyor bir Almanca terim olarak. buna Heidegger camiası tercüme etmeden olduğu gibi kullanılıyor. Yani i̇nsanın varoluşu anlamına geliyor bu. İnsan varoluşu Sonrasallık içerisinde bulunup hep bir adım ileriye koşan, kapaklanan hatta ileriye doğru kapaklanan sürekli bir türlü anda bulunamayan, çünkü anda olmak tam olmayı gerekir, oysa insan varoluşu asla tam olamaz. Niye tam olamaz? Çünkü, çünkü insan varoluşu hep olanaklar dünyasının bir varoluşu olanak tamamlanmamışlığı barındırdığı için sonraya hep havale, biz sonrasallığa havale edilmiş olarak, tevdi edilmiş olarak hatta var olduğumuz için biz yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında değil, bitimsiz bir sonrasallığın tamamlanamaz bir gidişatında aha, buluyoruz kendimizi. Hayreger'de bize böyle bir zaman şeyi anlayışı kazandırmıştır. Yani özetlersem Tanpınar'ın bu muhteşem şiirinde vakitsel tamamlanabilir, tamamlanabilir vakitsel zaman anlayışı işlenmiş. Ama bunun üzerine başka zaman anlayışları var. Bütünsel, dön döngüsel zamandan bahsetmedim mesela. Nietzsche, Nietzsche'den bahsedebilirdik bu noktada. Nietzsche'nin... Bu döngüsellik üzerine vurdu. Yani öyle bir yaşam tasarımı ki içinde işte bu her anın istenildiği anda yeniden tekrar edilebilmeye müsait olması ve bundan şey duyulmaması, ıstırap duyulmaması böyle bir ebedi tekerrürden bu da bir döngüsel zaman. Kant'ta bilişsel bir form olarak zaman karşımıza çıkıyor. Heidegger'de, Nietzsche bu arada Alman, bu Almanların demek ki zamanla ilgili bir derdi var. Heidegger'de de eksistansyal zaman anlayışını gördük. Bu arasına Nietzsche'yi çok kısaca ifade etmek istedim. Elbette üzerinde durmadığımız birkaç zaman anlayışını da adını sayayım, onunla kalsın sonra bir tanesi Newton'un mutlak zaman anlayışı, fiziksel mutlak zaman anlayışı, çok eskiden Aristoteles'in değişimin, devinimin ölçüsü olarak, ölçü olarak zaman anlayışı ve Bergson'un, Fransız düşünür Bergson'un da süre olarak şahsi zaman anlayışı ki bu daha sonra fenomenolojide, Hustel'de, içsel zaman deneyimi şeklini alacak. Zaman konusu olağanüstü, ilginç bir konu. Tanpınar bize bu konuda birkaç şey söylememize, Vesile oldu, var olsun. Anısı önünde de saygıyla eğilirim. Sanat kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla.